Ramazanınız ve Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, dünyada, ahirete üzerinize olsun. Bu mübarek ayın aşırı evvelini, ilk 10 gününü tamamlamış bulunuyoruz. Selman radıyallahu anh rivayet eylemiş, buyuruyor ki, Selman'ın farisi efendimiz, ''Hata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yevmin minşallah. Peygamber ayının son gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir de hutbe irade etmişti. Hutbeye çıkıp konuşmuştu. Vekale ve şöyle demişti diyor. Uzun bir hale-i şerif Ramazan'la ilgili size onu nakletmek istiyorum. Ey yühennaz, ey insanlar buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri sizin üzerinize muazzam bulduğu bir ay gölgesini saldı sizi gölgeledi yani üzerinize geldi yukarıdan ramazan ayına geliyorsunuz gölgesi üzerinde düştü şabanın son gününde olduğu için böyle buyuruyor gölgesi üzerinize geldi yani yarın ramazan olacak diye önceden haber veriyor sevgili peygamberimiz Şenhrin mübarekün bu mübarek bir aydır yani Ramazan ayı. Mübarek demek içinde hem kutsallık olan manasına geliyor hem de bereket olan manasına geliyor. Her bakımda bereketle doludur Ramazan ayı, yani insanların hayırlara ve bereketlere erdiği bir aydır. Bu arada tabi bu şehir kelimesini de izah edeyim şehir kelimesi Arapçada ay manasına geliyor. Bizim şehir dediğimiz zaman hani bir belde, meşgul mahal aklımıza gelir. Bu parçadan geçme bir başka manatır. Fihi leynetun hayrun min el-şehir. <gülüyor> İlk önce bu vasfıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başladı. Ve buyuruyor ki bu öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Bu ayet-i kerime sabit olan Kadev yedisidir. Seyret-ül Kadri, Hayrum in elb-i diye Kadev hakkında hakkında Süreyi Kadri'de bildiriliyor. Bir gece var Ramazan'ın içinde. Bu gece bin aydan daha hayırlı. Yani matematik hesaba vurursak kişi 12'ye bölersek 1000'i 83 büyübüş ediyor demek ki 83 küsür yıllık efendim bir ömre beden diyelim çünkü insan normal olarak o kadar yaşardığını düşünelim bir ömre beden bir mu mukaddes gece var içinde. bu da çok önemli peygamber salih Allahü Vessellem efendimiz Ramazana çok önem verirdi ve Ramazanın tesirini ve şevkini ta İki ay önceden Recep ayında efendim, ifade ederdi. Duasını biliyoruz. Allah'ımla barıkkena fi recebe ve şaban ve bedilna Ramazan duyurulmuş. Ya Rabbi bize Recep ayını, onun arkasından gelecek olan Şaban ayını mübarek eyle, bereketli eyle, hayırlı eyle, kutsal eyle ve arkasından bizi Ramazan'a eriştirir. Yani esas itibariyle Ramazan'ın iştiyakını ifade ediyor. Böyle bir ay. Ve bu ayya kendisi çok mükemmel bir hazırlıkla efendim, girme numaiyesi veriyor bizlere. Peygamber sallallahu aleyhi Vesselam Efendimiz Recep ayında oruçlarına aktarırdı. Şaban ayında devam ederdi. Ve Ramazan'a gelince iki ay içinde çok efendim, bir e, muazzam e, değişme e, görüldü hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve Sonra Ramazan'ın Son gününde de artık evi camiye birleşik olduğu halde kapısı camiye açıldığı halde camide yatıp kalkma, evinde durmayıp camide tamamen yatıp kalkmaya başlardı. Yani itikaf ederdi, ibadet maksadıyla camide kalmaya itikaf Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz itikafa niye edip itikafa girerdi, camide yatıp kalkardı, tüm evkatını ibadete hayırlı zikirle geçirmek ve değerlendirmek için. Biliyoruz ki bu ilk sünneti bizler için de çok önemlidir. Ve e, bir beldede Müslümanların hiç olmazsa bir tanesinin bu sünneti yerine getirmesi lazım. Getirmezse bütün belde halkın hiçbir sünneti terk etti diye efendim, itaba maruz olurlar. Onun için biz de bu sünneti şimdi tam hatırlatma ikaz zamanı oluyor bugünler. önümüze daha 8-9 gün var. Ramazan'ın son 10 gününde durumu müsait olan kardeşlerimiz Resulullah Efendimiz yapsınlar, camilerde itikaf edersinler. En camilere gelip, camide yatıp kalkarak imadette son 10 günü Tabi buradan şu fayda çıkacak, itikaf her zaman yapılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Medine-i o mübarek mescidinde içeri girdiğiniz zaman Bağdur Rahmet'e karşınıza yeşil bir zemin üzerine güzel yazıldığı bir hatta yazılmış Neveytül itikaf diye yani insan camiye girerken bile adım atarken Bismillahirrahmanirrahim Neveytül itikaf yani burada ibadete niyet ettim diye girer içeriye Ve böyle bir camide bir müddet bulunması itikaf olur bu her zamanki itikaf, ibadet maksadıyla camide bulunmak. Ama Ramazan'ın son 10 gününde itikaf artık geceli, geceli gündüzlü camide bulunmak suretiyle, şerv'i bir özü olmadan dışarıya çıkmamak suretiyle tamamen kendisini camiye bakfetmesi ve zamanlarını ibadete tahsis etmesi haritesi çok güzel, çok yoğun, çok tatlı, çok feyizli bir ibadet. Tabi bunun bir sonucu da ne oluyor? İnsan bu itikâfı yaptığı zaman Kadir Gecesi de arada değerlenmiş oluyor. Evet, Allah-u Teala Hazretleri çeşitli hikmetleri sebebiyle Kadir Gecesi'ni belli etmemiş, saklamış. Ramazan'ın son 10 gününde aramamızı tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz. Yani muhtemelen Ramazan'ın son 10 de diye bir rivayet var. O bir kuvvetli rivayet olmuş oluyor tek günlerinde aranması tavsiyesi var ama tek günlerini de bizim hemen tam tespit etmemiz e, yine şüpheli. Çünkü bakıyoruz muhtelif beldelerde muhtelif zamanlarda başlayabiliyor Ramazan. O beldenin ahalisi yanılmış olabilir ama bu tek ve çift olma meselesi tabii e, kaymış olabiliyor. O bakımdan e, Ramazan'ın son 10 gününde itikah etmek Kadir Gecesi'nin de ihya etme ihtimalini ihtiva ettiğinden bu fırsatta girmiş olduğundan çok önemli bir ibadettir. Ve bizim kardeşlerimiz ihmanımız Allah razı olsun zaten bunu camilerde coşkuyla gruplar halinde yaparlar. Bu güzel sünneti, kuvvetli sünneti efendim, e tavsiye ediyorum. Bu hadisi şerifin burasındaki ifade eden efendim, parantez açıp bu açıklamayı yaparak onları Ramazan'ın son 10 günde iyi kitap yapmaya Cenab-ı Mevla ile baş başa kalarak hamet halinde devamlı Mevla'ya ibadet etmenin ne kadar tatlı olduğunu tatmaya davet ediyorum. Şimdi hadisi şerife devam edelim. Evet içinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece var. Sonra Ce'alallahu siyamahu haridatan ve kıyame leylihi Allahu Teala özür bu ayın günüzlerinde yani Ramazan ayının günüzlerinde oruç tutmayı farize kılmıştır, farkılmıştır kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor bu. Ve kıyamedeydi geceleyin kalkıp namaz kılmayı, gece ibadetini de tatavvuk kılmıştır. Yani bir nafile, şevaplı, rükkanlı, güzel ibadet kılmıştır. Şimdi burada bir mesele de karşımıza geliyor. Biliyoruz ki e, bu kıyam-ı leylden maksat teravih namazıdır ve teravih namazı sünnettir ama bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinden yakalayın e, ince diyeyim Allahu Teala Hazretleri bu ayın gündüzlerini farz kılmıştır oruç tutmayı gecelerinde de tedavvü an hayır sevap kazanmak maksadıyla namaz kılmayı efendim tedavvü kılmıştır yani farz değildir Allah efendim böyle bir namaz kılmayı e, sevaplı kılmıştır, teşvik etmiştir demiyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki sünnettir diyebilir bazı kimseler farsiydi ama sünneti de Resulullah Efendimiz'e Allah emretmiş oluyor ve kaynak yine allah Teala Hazretlerinin efendim, tavsiyesi olmuş oluyor. Bu da e, ince bir nokta tabii. Yani biz demek ki günü üzeri oruç tutarak tarz, e, tavsiyesini allah Teala Hazretlerinin yerine getirmiş oluyoruz. Teravih kıldığımız zaman da farz olmayan, tetavvı olan efendim, emrini yerine getirmiş oluyoruz. Efendimizin sünneti olarak. Çünkü Efendimiz kendisine emrolunan bir şeyleri önce kendisi yapardı. Ümmetine nakletmeden önce kendisi bu teravih namazını kılmış sünnet. Ve biz de o sünnete itibaren camilerde sevgiyle, efendim, coşkuyla, Sabırla, Şükürle, tatlı bir şekilde, e, aşk ile, sevgi ile teravih namazlarını kılıyoruz. Demek ki on, onun da kaynağı meydanımızın evet böyle tatavu olarak bunu emretmiş olması Mentakar bir hasedin evet masiva çok büyük bir mücevbe karşı karşıyız hadis-i şerifin bu cümlesinde kim bu ayda? İyiliklerden bir çeşit ile, iyilik babında e, olan hareketlerden, hasretlerden, işlerden, ibadetlerden birisiyle Allah'a e, kurbiyet e, için böyle bir hayırlı yaparsa veyahut bir farizeyi eda ederse başka yerlerde, başka aylarda, başka zamanlarda e, o aynı şeyi yapmış olsa onunki gibi 70 tane e, eda etmiş gibi olur. Başka aylarda yapılandan, Ramazan ayında yapılan hayır e, eda edilen bir farize 70 kat daha sevaptı. Evet şimdi mesela Ramazan'da efendim namaz kılıyoruz. E, teravih namazı kılıyoruz. Yemireket kılıyoruz. Efendimiz'den çeşitli rivayetler var. E bu da e, Ramazan'ın dışında efendim mesela Şaban ayında veya Enzil ayında böyle yemireket yazısından sonra kılmıyorsa e, kılabilir insan kıldığı istediği kadar kılabilir her zaman e, nafize, tetavu, kılabilir. Bir sevap alacak muhakkak ki. Allah sevecek, bir sevap alacak. Fakat Ramazan'da o işi yapınca 70 kat daha fazla sevap oluyor. Farizalardan bir tanesi nedir? Zekat vermekte. Zekat tabi belli bir zamana bağlı değildir. Elindeki maddi imkanın elinde bulunuşunun üzerinden tam bir yıl geçince o mal, maddi, varlık üzerinden zekat e, vermek icap ediyor. Ne zaman eline geçmiş? Zil içi ayında eline geçmiş. Bir dahaki zil kadar zekat meyduru yetiyor. Bir dahaki zil içi ayı geldikten sonra e, bir sene tamamlanınca havalane haul deniliyor buna. Bir, ay, e, bir yılın müddeti tamamlanınca zekat gerekiyor. O zaman verebilirdi ama... Erken alarak, efendim zamanlı kaydırarak hani geciktirmek değil de biraz kısat tutturarak bu farideyi Ramazan ayında yaparsa ne olacak? Evet zekatını vermiş oluyor vazifesidir ama öteki ayda vermiş olmasından 70 ya daha büyük sevap alacak. Buradan da size kârlı bir hususu hatırlatmak istiyorum. Zekatlarınızı Ramazan ayında vermeye çalışın. Her ne, her ne kadar Ramazan'dan sonraki falanca ayda zekat verme mecburiyetiniz olsa bile elinizdeki imkanın işte üzerinden bir sene geçmiş olması öyle olsa bile işi biraz öne alarak bu vakti kaçırmayın Ramazan'da zekatlarınızı verin, hayırlarınızı verin. Çünkü 70 kat daha fazla oluyor. Bu da güzel bir fırsattır. Gerçekten de dini konuları iyi bilen zenginler, dinler ve bilgili kimseler bu gibi fırsatları değerlendiriyorlar. Araçlarına evet. ömreye gittiğimiz zamanlar, Ramazan ayında o zenginlerin ne kadar böyle hayır hasenat yaptıklarını, ne kadar güzel efendim, böyle örnek davranışları bulunduklarını gördüm ve hayran oldum. Hakikaten çok cürmetlik var ve çok güzel efendim, ikramlar ve e, hayırlar ve kadar yapılıyor. Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da her yerde Herhalde başka beldelerde ve camilerde de öyle oluyor. Efendim, sofralar açılıyor, ikramlar, efendim, iftarlar, sahurlar, keseler açılıyor, hayırlar veriyor. Neden? Bunun hepsi, bunların hepsi Ramazan'da ibadetlerin 70'ler daha fazla sevaplı olmasında. Bunu biz kaçırmayalım, Ramazan'da ibadetimizi arttıralım, başka ila edeyim yapacağımız işlerde Ramazan'a çekelim ve bu sevapları biz de elde edelim. Hadis-i Şerif'e devam ediyoruz. Ne kadar güzel müjdeler geldi karşımıza. İtikar müjdesi geldi, yetmişkaç sevaplı olduğu müjdesi geldi. Devam ediyoruz. Ve ve şehr Evet, Ramazan Sabr ayıdır. Karşımıza su duruyor, yemek duruyor, güzel meyveler duruyor, tatlılar duruyor diyelim. Hayalimizi çalıştırarak Hadis-i yok ama bunlar. sab ediyoruz. Yani e, tahammül ediyoruz, kendimizi tutuyoruz, nefsimize hakim oluyoruz. İşte bu nefse hakim olmak en önemli işlerden birisi. Çünkü Peygamber Efendimiz bildirmiş ki bizim en büyük düşmanımız bizim kendi nefsimiz, kendimiz olabiliyoruz. Nefsi, en insana her türlü kötülüğü yaptırıyor, günahları işletiyor yapılması gereken güzel işleri ihmal ettiriyor. Yanlış bir ömür sürmeye, efendim, bir sürü vebal yüklenmeye sebep oluyor. Nefsin hevası, arzuları, şehhebatı, insanı çok mahcup duruma düşürüyor dünyada, ahirette. E, sabretmek çok güzel. Nefse hakim olmak çok güzel. Bu şehir, bu ay Ramazan ayı, şehir sabırdır. Sabır ayıdır. Yani biz sabır ikmanı yapıyoruz. İmanın batı dillerinde karşılığı e, egzersiz diyorlar. Sabır egzersizi yapıyoruz. E, İbadet denir de buna. Sabır talimi yapıyoruz. Yani sabrı öğreniyoruz. Ve sabrın sevabı cennet. Arkasından efendimizin bir müjdesi daha var idi oldu. Sabrın mükafatı cennettir buyuruyor efendimiz. Evet bu ay sabır ayıdır. Sabrın da mükafatı cennettir. Demek ki sabrımızı güzel yapsak Ramazan'da yemeye karşı, efendim, içmeye karşı, diğer e, şeylere karşı olduğu gibi efendim, midemizi yemeyip e, oruç tutarak koruduğumuz gibi gözümüzle harama bakmaktan dilimizi bilbet, iftira yalan, dolan, kalkırıcı, söz gibi şeyler söylemekten tutabilsek, elimizi harama günaha uzatmasak dövüm, sövüm, vurup çarpmasak, ayağımıza yasak günah yerlere bağırmasak, kulağımızı haram yerlere ...tutmasak, onlar ettiğini yani bütün arızamızı takvasına uygun kullansak, bütün arızamızı korursak günahlardan, o da bir sabırdır. Bunun mükafatı da cennet oluyor. Ne kadar güzel. İçimize bir şey geliyor, İnşallah ben de bundan sonra sabırlı bir insan olacağım diyecek. Her sinirli, sabırsız insan da bu mükafatı duyunca artık bundan sonra hani cibilli oluyor şeyler. insan yararlılıştan böyle olabiliyor. Asabi mizaj diyoruz. Asabiyyü mizaj diyoruz. Ama işte sadece kendisini tutacak. Çünkü mükafat büyük. Ve sabrı sevabı cennet. Sabrı da sevabı cennettir. Ve şehrül muvasa. Muvasati. Yani sonundaki T artı üzerinde durduğu zaman T okunduğu için şehrül muvasa. Muvasa bir insanın karşısındaki bir insana İkramlar vermesi, hediyeler vermesi, hayırlar vermesi demektir. Para olsun, eşyacısından burada vurma, efendim, yiyecek, yiyecek vesaire karşındaki insanı kollayıp onun ihtiyacını e, karşılamak, ihtiyacı olan şeyleri ona vermek demek. Bu böyle bir aydır. Fakirleri sevindireceğiz ve onlara e, böyle hayırlı şeyleri vermeye gayret edeceğiz. Çünkü zaten ee, bu ayda mükempas 70-60 saat olduğundan bu hususta çalışmaları arttırmamız gerekiyor. Şehrin muhasa bu dahtarımızda olsun, kesemizin ağzını açalım, gözümüzü açalım, hayır fırsatları arayalım, ziyafetler verelim, evimizde iftarlar verelim, yani camide olabilir, diğer lok bir, efendim, lokantada olur, bizim e, vakıflarımızın teşebbüsü olan mahaller de var, oralarda da olabilir tabii. El bazen daha geliyor, dostların sayısı çok oluyor. O zaman tabii daha genç şeyler aranıyor. وَشَنْهُمْ يُزَادُ فِيهِ bir رِزْكُ الْمُؤْمِنِ Bir müjde daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu öyle bir aydır ki içinde mümin kulun rızkı ziyadeleştirilir, arttırılır. Bu da güzel. Yani hakikaten bunu da müşahede ediyoruz. Hani bir hadis şey şerif okunduğu zaman Sadaka Resulullah deriz, yani Resulullah ne doğru buyurmuş deriz. Evet ve Şengün yüzlerde fihi fi rızkı Sadaka Resulullah. Müminin rızkı hakikaten arttırılıyor. Soframız bereketli akşamda saburda. Soframızın üstüne nimetler dolu taşıyor. Boyacak yer kalmıyor. Meyveler, tatlılar, hani şşşş nimetler neden? Efendim tabi Allah rızkını arttırıyor müminin. Onun için başka yıllarda olmayan bir güzellik var. sofralarında bereket, bolluk var. Hocamız Cennet Mekan, Mehmet Said Efendimiz Hazretleri rahmetullahi aleyh. Efendim, Allah derecesini âlâ eylesin. Dedi ki evladın rızk insanın boğazından geçendir. Kasasında duran bir derti. Evet bu da, bu da hocamızı rahmetle anıyoruz valla. Ee, evli büyüklerimizin şefaatine nail edesin bizleri. Ee, yani cimri olmamaya işaret. İnsan yemiyorsa kadar zengin olsa, milyarlar olsa, yemiyor, yedirmiyorsa olmaz. Rızkı az demektir. Kısık demektir. Ee, Boğazdan geçiyorsa işte tamam rızık odur. Bu da güzel bir ölçü. Burada şimdi başka bir konuya geçti Efendimiz. Hemen mağfureten lünubiyi ve اِذْكَ رَكَبَدِهِ مِهَنَّارُ Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse Yani Akşamleyin gel bakalım, oruç tutmuşsun, sopramıza yemeği beraber yiyelim diye iftar ettirdi. O oruçluyu doyurdu Akşamleyin. Günahlarına mağfiret sebebi olur. Allah günahlarını mağfiret eder bu ziyafetiyle. Boynunu cehennemden bağının çözülmesine sebep olur. Yani... Boynuna bağlanmış bir cehenneme doğru onu çekip, cehenneme girip azap görmesine sebep olacakken Boynundan bu bağ çözülüyor, kurtuluyor yani cehenneme gitmiyor Cehennemden kurtuluşa vesile olur, günahlarının apı mağfuretine vesile olur, iftihar ettirmek Bu iftihar ettirmek çok tatlı bir şeydir, güzel bir şeydir İran hocamız cennet mekanı bir söz yaptırma verdi, çok severdi Hocamız kendi sofrasında misafir eksik olmazdı, misafir davet etmeyi severdi. Hep misafirle yemek yerdi de ziyafetle de teşvik ederdi. Müminin, ifanın birbirine evine insanları çağırıp ziyafet çekmesini, yemek yedirmesini teşvik ederdi. Bu ziyafet ve ziyaretler olmasa, yani elimizde sevap kazanacak neyimiz var diye kendi söylemişti. Ben de şaşırmıştım. Ziyaret de sevap ziyaret de sevap, yani hem de halis muhdis sevap bunlar, niyet halis olunca gerçek bir sevap oluyor. Onun için biz de muhabbetin artmasına vesile olacak, garantili sevap olan bu ziyaretleri e, ihmanın arasındaki muhabbet bağlarını takviye sadetinde Allah'ın makuletine ermek için, cehenneden azat olmak için yapalım. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْمِ اَنْ يُنْكَسَ şey اَجْرِهِ شَيْهُنْ Oruçlunun sevabının, ecrinin bir benzeri bir o kadarı bu oruçluya iftar ettiren kimseye verilir. Ama telaş edilmesin. Oruçlunun sevabına hiçbir şey eksiltilmeden Allah öbür taraftan iftar ettirene o miktarda veriyor. Bu da çok güzel. Yani oruçlu Yemeğini yiyecek tabii sevab oruç tutmasının sevabını alacak ama e, oruç tutuya iftar ettiren kimseye onun sevabından değil, onun sevabından hiçbir şey eksilmeden Allah'ın fazluk erbabından oruçunun kazandığı sevap kadar sevap verir. O ne kadar güzel. İnsan istiyor ki çok geniş bir meydan olsun, oraya bütün Müslümanları çağırsın, yedersin içerisini her akşam. Osmanlılar zamanında padişahların, paşaların, sadır adamların Ramazan gelince konaklarının kapısını açıp da efendim, civardan insan toplayarak hanlardan, mahallelerden buyurun bize diye onlara e, böyle ellerinde konaklarda ziyaret vermelerinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Bir de mübarekler diş kirası derlermiş. Zarif insanlar, latif insanlar diş kirası ne demek? yani iftar ettirdikleri insana bahşiş veriyor. Neden? Yani zahmet ettiniz, geldiğiniz, burada yemek ettiniz, çiğnediniz, dişiniz yorumda buyurun efendim diş kirası diye bir böyle şaka ve var Osmanlıların. Rahmetullahi aleyhim ecmey. Çok seviyorum. Çok güzel İslami adetleri var. Kalu leyseküldülen yicine mayyüfterü sahib. Ashab-ı kiramın halini düşünelim. O devri düşünelim mahrumiyetleri düşünelim, fukarayı sabirin, o mübarek e, ahiret etli insanları düşünelim Allah şefaatlerine erdirsin paraları yok, yerleri yok, yurtları yok giyimleri yok, koyu postlarına bürünmüşler, aşk ile şevk ile Resulullah'ın toplanmışlar dünyayı gözleri görmüyor karınları işine çökmüş karar insanlar, kimisi meclide sığınmış, asabı soksa e şimdi e, herkes zengin değil ki onun için dediler ki bazı kimseler, e, her birimiz Ya Resulallah hepimiz oluşya iftar ettirecek bir sahip değiliz ki doğru yani o kadar mahrumiyetler şekerlerdi ki mübarekler bazen bir hurmayı bile yutmazlardı biraz birisi emredi sonra ötekisine verdi evet başkasının ağzından bir şey almak doğru değil ama ne yapsınlar başka hurma yok biraz birisi enerji şekerini biraz birisi enerji bir hurma ile yutmazdı. Biz şimdi orucu tutunca sırf iftariye olarak kaç tane hurma yutıyoruz kaç tane iftariye masanın üzerine çeşit geliyor onlardan alıyoruz. Daha yemek yemedik diyoruz. Efendim iftari diyoruz, Biliyoruz aşa kılma. Ondan sonra da denince artık masanın üstünde muazzam şeyler oluyor. Onlar tabi sormuşlar. Yani hepimiz böyle iftar ettirecek, mali imkana sahip değiliz. Şimdi ne olacak her şey olur. Yani ödenmişler, onlar da imrenmişler. Ah bizim de paramız olsa, biz de diyaveri çeksek ama yok diye sormuşlar. Kâdek yu'telâhu hâdese mâbe limen ehtara sâimen ala temredin ev şerbete mâin ev mezkata lemenin. Peygamber Efendimiz müjdeliyor onlara. Fakirleri Allah mahrum bırakır mı? Diyor ki Allah bu sevabı bir oruçluya bir kurma ikram edip veya bir içim süt verip veya bir tadımlık süt ikram eden kimseyle Allah verir. Sütleri olabilir çünkü iki keçisi vardır mübarek sevabının. Yani bir kaba biraz sağ oruçluya verir. Süt o zaman bol. Bizim şimdi kıt elde ettiğimiz pahalı bir metam. O zaman en bol olan o. O da yoksa bir bardak, yani bir tas su ikrameden buyur orucunu açıver, çünkü oruçta, orucu açmakta acele etmekte sünnettir, Efendimiz'in tavsiyesidir. Demek su ikramese yahut hormalcık verse bir tane veya birazcık süt içirse bile bu sevabı Allah ona verir. Neden? Çünkü miktarlardan ziyade gönüldeki duygular önemli, yani az veren candan, çok veren maldan demişler büyüklerimiz. yani az veriyor çünkü az kendisinde ama gönlü olsa daha çok verecek. Gönlü güzel, ondan Allah o cevabı veriyor. Evet. Ve evet. ve şengrün evvelü rahmetuhu ve vasatuhu mamukiyyatuhu ve ahiruhu ikum yannâf. Bu Ramazan öyle bir aydır ki, evveli rahmettir. Yani Allah'ın rahmetine kavuşma vesilesidir. Allah'ın acımasının insana tevecih ettiği zamandır, merhametinin yöneldiği evet. zamandır kullara ortası günahların mağfire olduğu zamandır. Tabi oruç tutmaya başladı, teravik kılmaya başladı, hayırlar yapmaya başladı. Ee, i̇lk 10 günü geçti. Biz de şimdi ilk 10 günü geçirdik. İkinci 10 gününde artık bu ilk 10 günün meyveları toplanmaya başlanıyor. Ama Antalya Hazretleri günahları mağfiret ediyor. Siliyor, affediyor. Hayır. Silmese ne olacak? Her birinden muazzam tabi cezalar gelecek. Güzel Zülce suresinden bilmiyor muyuz? Ne buyuruyor Mevlamız? Femen yağmen miskade devretin hayran yarahu. Femen yağmen miskade devretin şerven yarar. Zerre ağırlığı kadar bir hayır yapan, onun karşılığını ahirette görecek. Zerre ağırlığı kadar bir şer, efendim gizli kalmayacak. Onun da cezası, hemen karşılığı görülecek diye bir tehdit var. Yani inceler, ince bir hesap var. Zerre nedir ki? Güneşin vurduğu yerde havada uçuşan küçücük bir şey. Yani ağır ağırlığı ne olacak? O bile hesaba girecek derken insan dehşeli düşer tabi bu ifade eden. Üzüp korkar, telaşa düşer, terler Ama burada bir müjde var ve vasat oğu Ramazan ortasında var. Allah kullarını mağfiret ediyor. Günahlarını örtüyor, affediyor. Evet. Ve afirhul izhul minennar Sonu da olmaktır. Ramazanın sonunda kul. Cehenneden azat oluyor, böyle güzel bir ay. Hemen hafıza an memlü ki lehu ve Tabi o devirde kölelik vardı. Şimdi bizim Türkiye'mizde yok bazı yerlerde gene var. Efendim Kölenin ne düşünüyor? Köleler çok düşünürdü. Azat olması için teşvikleri vardı. Onlara iyilik yapılması konusunda teşvikleri vardı. Diyor ki burada da. Kim kölesine e, vazifeyi, hizmeti hafifletirse bu ayda Allah'ın mağfuret eder ve onu cehennemden azat eder. Yani efendi kölesine acıdı diye, tam az anda hafifletti diye, onu çok yormadı diye mağfuret eder ve cehennemden azat eder diyor. Köylülü kaydırıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Rauf ve Rahim sıfatlarına sahip ya, o önemli sıfatlar Buran gibi de ona verilmiş sıfatlar. Evet, şimdi Peygamber Efendimizin tavsiyesine geldik hadis-i elbise. Cüretli Peygamber Efendimiz, fen seksi ruhifi in erba'is Bu ayda dört şeyi aktarın. Çok yapın. Khasretani yurduna bir harabekül. Bunlardan iki tanesi ile Rabbınızı kendinizden razı edersiniz. Yani Allah'ın rızasını kazanırsınız. Allah sizden razı olur. İkincisi tanesiyle. Ve ''hasvetani'' diyen iki tanesiyle de ''lâ gînâ ânk üzekûm'' iki tanesi de sizin ihtiyacınız olan şeylerdir, Onlar onlardan müstavini kalamazsınız. Size mutlaka lazım olan iki şeydir. ''Fe emmel hasvetani lâ ti evâman'' ''Fe emmel hasvetani ''O turdûne biha rabbekûm'' e, ''Rabbınızı kendinizden razı edeceğiniz iki şey nedir?'' fe şehadetü ilah ilahe illallah Allah'tan başka ilahe olmadığına şehadet etmek yani eşhedü en la ilahe illallah demektir la ilahe illallah la ilahe illallah demektir en eşhedü en sözünü söyleyerek de söylemeyerek de kelime-i tevhid çok önemli muhtemem kardeşlerim size de bir seyahat intibalarımı anlatmak isterdim biz Ramazan'dan önce nasip oldu Mısır'da ziyaretler yaptık Firavunların e, müzelerde, piramitlerde, tapınaklarda yaptıklarını gördük. Şirkin, müşirkin, kutperestliğin e, ne kadar şirkin olduğunu çok rahat görüyor insan. E, Timsaha tapmışlar. Kumumba diye bir şeye gittik, Nil kenarında şehre gittik. E, bu timsah tanrılarının tapınağıymış Eski Mısırlılarının. Yani, Timsaha tapınıyorlar, timsah kapalı, kapalı bir insan resmini. İğreniyor insan. Yani Şahin başlı, insan vücudu başka bir putları var, tanrıları var sözde vesaire. Yani eski insanlar ne kadar boş şeylerle uğraşmışlar, Güneş'e, Ögüze, Şahin'e, Timsa'a böyle tapılmışlar. Halbuki hepsini yaratan allah Teala Tarih Hazretleri, onun için eşe Edda, İlahi, İllallah sözü çok önemli bir sözdür. Yani bütün müşriklere karşı. Tüm kafirlere karşı bir bayrak açıyoruz ve haykırıyoruz, Allah'tan başka şeyler yok, bırakın boş şeylere takılmayı demiş oluyoruz. Acaba bunlar sırf tarihte mi diye bir an bir düşünün, hayır. 20. yüzyılın bu medeniyetin bu kadar ilerlediği şu zamanında hala güneşe tapan insanlar var, buyurun işte şu Japonlar, Çinliler güneşe tapıyorlar. Hala öpülde tapanlar var. Bu ürün zincirler, işte Budistler vs. E, ne kadar yalan yanlış şeylere tapan insanlar var. Hatta kendilerine ilahi kitap indirilmiş, Hristiyanların bile kuta tapması ne kadar ayıp ne kadar yanlış. Ondan sonra güçleme yapması, teslis dediğimiz terminite ne kadar yanlış. Onun için biz diyoruz ki, La ilahe illallah Allah var. Şevik-i yok, o tektir Allah'tan gayrı mağbud yoktur diyoruz. İşte bunu deyince Allah razı oluyor kulundan. Allah'ı razı etmek için söylenmesi gereken bir söz. Onun için La ilahe İllallah'ı çok sürleyin. Bu arada ben de şimdi taşı geldiğine koyayım. Biliyorsunuz bizim insan dergisinde kadın aile dergisinde makalelerimiz çıkıyor. Tat karşı insanlar da var Türkiye'de ben de onlara demiştim ki Ramazan tasavvuf ayıdır demiştim. Delillerini gösteriyorum Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden de sözlerim onun için söylüyorum. Ramazan tasavvuf ayıdır demiştim. Buyurun işte Ramazan tasavvuf ayı. Yani Resulullah Efendimiz çok la ilahe illallah demeyi teşvik ediyor tavsiye ediyor. Bunu yaparsanız Allah'ın rızasını kazanırsınız. Allah'ı kendinizden razı etmeye sebep olur diye teşvik ediyor. E i̇şte gördünüz mü? Nasıl Ramazan tasavvuf ayıymış çıkıyor ortaya. Yapılacak şeylerden birisi la ilahe veya eşer ve la demek çok demek. Bir de dervişin tesbihine de çatarlar. Çok söylemesinde hoş görmezler ama Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor ve çok hikmetleri var tesbihi rûyu çoğaltın yapabildiğiniz kadar ve testağfirullahu ve Allah'tan mağfiret isteyeceksiniz. Tevbe ve istiğfar edeceksiniz. Bunu da Allah çok sever. Affet beni Allah'ım demek, beni mağfiret et ya Rabbim demek, efendim affetmeyi seversin beni, Affu mağfiret et ya Rabbim demek, estağfurullah ayetü'l-metûbîn demek. Bu da Allah'ı sizden razı edecek, edecek olan bir e, ifade, bir söz. Bu da çok güzel, neden? Kul hatasını anlıyor, Mevlasını biliyor ve ondan af biliyor. Ne kadar güzel bir şey. Bizim kardeşlerimizden, bakanlık filan de yapmış olan bir kardeşimizdi galiba. Yeğenini hocamıza getirmiş, elini öptürmüş. Demiş ki, hocam yalnız bu yeğenin bir kusuru var. Nedir? demiş? Bu demiş, sadece imtihan vakitlerinde abdest alır namaz kılar, yani imtihanları geçince o zaman namaz kılar demiş. Yani ayıp. Neden ayıp? Her zaman kılmıyor da başı sıkışınca kılıyor. Efendim, e, namazı mutlu zaman kılması gereken yani sadece imtihan zamanlarında kılıyor diye. Ayıpladığı için düzeltsin diye yani bu kusuru bıraksın diye, hocanın karşısında mahcup olsun da düzeltsin diye böyle söylemiş. Ama hocamızın cevabı çok hoşuma gitti. Hocamız buyurmuş ki, aferin bak, nereye müracaat edeceğini başı sıkıştığı zaman nasıl biliyor? İmtihanda tabii başı sıkıştı, Efendim, geçmek size lazım. Heyecanlı bir, bir şey, iş, Efendim, geçerse sınıfı geçecek, mezun olacak. Efendim İş, güç sahibi olacak, geçemezse sınıfta kalacak. Okuldan atılırsa ana spolası ne kadar üzülür, ha, bak başı dara gelince, nereye ibadet edeceğini bilmesi ne kadar güzel demiş. Tabi bu da hocamızın şemanatımızdan bir numune. Yani mahşup etmedi o kişiyi. Yani evet ayıptır. Doğrusu yani bir insanın alacağı namaz kılması, bazen kalk fazla kılmaması yanlıştır. Güzel madem namaz kılmak. O halde niye devamlı kılmıyorsun derler. İnsana ayıptır ama hocamız mahşup etmiyor artık onu teşvik ediyor. Bir de güzel tarafını, haklı tarafını söyleyerek teşvik ediyor. Yani işte kolda başı sıkışınca nereye müracaat edileceğini bilmiş olduğundan hesabırlar demekle hatasını itiraf etmek tevazudur. Kişi noksanlığını bilmek gibi irfan olmaz diye bir şairin mısrağı var. Noksanını biliyor, hatasını anlıyor, boyununu büküyor, mevlasına yöneliyor. Allah'a ferah ederseniz Seviyor bunu, razı oluyor kuluna. E, kul binahlıydı, ondan affı mağfiret istiyor. Ortada bir suç var da affını istiyor. Olsun. İşte suçluluğunu anlayıp da Allah'ın affettiğini bilip de ona yönelmesi Allah'ın rızasını kazanmasına sebep oluyor. Özür dilerim olursak bu izahlarımızı, son izahlarımızı bu ayda ne tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz? Tervişlik tavsiye ediyor. Çok la ilahe illallah alatin, çok esahurlatin demiş oluyor. Sonra, ve emmellatani larbinerlikum anuma kendisinden vazgeçemeyeceğiniz iki tanesine gelince, fetes erunallah cennet Vazgeçemeyeceğimiz iki şey nedir? Onlar da efendim Allah'tan cenneti istedi. Tabi vazgeçemeyiz bundan cenneti istiyoruz cennet. Cennete girmeden olur mu? Ve cehennemden Allah'a sığınmak, yani cehenneme girmemeyi istemek burada. E bu da öyle, yani girip, girip, girip, gir, yanmak ne kadar fena bir şey. Aman ya Rabbi ben cenneme atma Rabbi cennetine dahil et diye istemek. Ve evet. men eşva fi sa'imen sakahullahu te'ala min avdi meşreben la yazma'u ba'deha ebeda. Son cümleyi söylüyoruz burada da. Yani cenneti isteyip cennetten alana sılmaktan sonra efendimiz bir kere daha dönmüş o konuya kim oruçluyu efendim e, doyurursa Ramazan gününde efendim Allah Teala Hazretleri ona benim avuz keresinden öyle bir kalit sunar öyle bir kase sunar efendim, öyle bir e, işer ki la yazma uvalehu evvela bir daha sözuzzuk duymaz İyiliklerine kadar. Lezzet dolar ve suya kadar e, kevser şarabını içtikten sonra artık bir daha dudak kurması, susukluk çekmesi, iç yanması olmaz. Allah Teala Hazretleri cümlemizi cennetine dahil ve cehennemden azat eylesin ve o havz-ı kevserinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek havz kevserinden o kaselerle doya doya dur etmeyi sizlere de, bizlere de nasip eylesin. Allah Teala adı etsin, cümlenizin, Ramazanlarınızı mübarek eylesin. Oruçlarınızı, teravvizlerinizi, hayrat ve iftiharlarınızı, ziyafetlerinizi, ibadet ve kabul eylesin. E, cenneden azat olan, rahmetine nail olan, mahkretine mazhar olan kullarından olmayı nasip eylesin. Nice, nice, nice Ramazanlara sanat ve afiyetle ulaşın. Allah-u Teala Hazretleri sizin sevdiklerinizle beraber vaktiyar eylesin. Her şey gündüzce, muradınızca Allah'tan dilediğiniz şekilde olsun ve olsun.